Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu hafta sonu gerçekleşecek mültecilerle dayanışma eylemi öncesi ırkçılığa ve milliyetçiliğe. Durden'in organizasyonu e, gerçekleşecek bu yürüyüş öncesi yine aynı e, örgütün a, perşembe günü bir forumu var. Buna dair bir bilgilendirmeyi bu akşamın dergisinde sizlere sunmayı e, düşündük. Bugün e, gün boyunca yayında aslında söyleyecek sözün manasını iyice yittiğinden e, bahsettik. Çoğu programcı e, dostumuza söyleyecek söz bulamayıp sözünü aslında müziğe ve seslere bıraktı. Ama biz bu konuyu epey önemsemekteyiz. Üstüne üstlük perşembe günü bir forum gerçekleşecek Durden'in fiyatı. E, Öncüsü olacağı belki de bir yeni bir mültecilere yardıma yönelik bir kampanyanın lansmanından başlangıcından bahsediyoruz. Gonca Şahin bizlere bilgi verecek bu konuda. Durde platformundan kendi sırfçılığa ve milliyetçiliğe Durde'den. Merhaba Gonca hoş geldin yayına. Merhaba İhsan. Evet. E, şimdi Perşembe günü forum var. Bunun duyurusunu dediğim gibi çok önemsiyoruz. Çok daha az zaman var. Şimdi ilk soru e, şu ana kadar nasıl bir örgütlenme e, oldu durde? Çağrıya yanıt veren kimler var? Buradan başlayalım istersen açık kapı politikasına geri dönülmesi için bir kampanyayı ile aktivistlerle beraber çünkü yürüteceğiniz de söylüyorsunuz. Dur de bir süredir evet. zaten faaliyette kimlerle yola çıkılmış vaziyette buradan başlayalım istersen. İlkten biz bir süredir hani mültecilere yönelik artan ırkçılık eylemleri karşısında zaman zaman sokağa çıkıp Suriyeliler kardeşimdir eylemleri yapıyorduk. Evet. Evet. Ancak şey Türkiye'de o kadar ciddi ırkçılık meseleleri var ki hani tarihsel olarak omuzumuza yüklenmiş meseleler işte Ermen'in soykırımının imkairiyle mücadele, Kürt sorunu ve diğer mevzular hı hı. aslında emin hani, bir şey itiraf etmek gerekiyor. Yani ee, mülteci sorun Türkiye'de çok ciddi bir mesele haline geldi ama bir taraftan da biz kadar bu meseleyi ırkçılık karşıtları olarak gündemimize alamadık. Hak ettiği şeyi önemi veremedik. İşte en son işte son zamanlarda Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük mülteci krizi olduğu söyleniyor. Biz i̇şte ciddi anlamda özel yapmaya başladık. Yani artık bizim işimiz, gücümüz e, mülteci haklarının savunmasının ön planı çıkartan bir kampanya, küstükürlük kitlesel bir kampanyanın inşası olmalı dedik ve hı hı hı. E, geçen hafta işte yeni bir kampanya için çağrıda bulunduk. Yaptığımız çağrı hem Türkiye'de aktivistlere hem sığınmacı aktivistlere yapılmış açık bir çağrıydı. Hı hı. Amacımız Türkiye'de, Suriye'de ve diğer ülkelerden gelen sığınmacı aktiv aktivistleri bir araya getirmek. Evet. Neler yapabiliriz? İşte atılacak ortak adımları konuşmak, acil bir eylem planı yapıp birlikte harekete geçmekti. Ee, yaklaşık 3-4 gün oldu çağrıyı yapalı. Çağrıyı Türkçe yaptık. Dolayısıyla yeteri kadar sığınmacı aktiviste ulaşabildik mi emin değilim. O yüzden bugün çağrıyı İngilizce ve Arapça da yapmaya karar verdik. Yani birkaç saate kadar e, Arapça ve İngilizce de çağrılarımızı şey yapacak, yayınlanmaya başlayacak. Hani bu şekilde Hı -hı. daha çok e, sığınmacı aktiviste de ulaşmayı planlıyoruz. Evet. E, yine bir şeyde e, itirafta bulunmak gerekirse... Suriye'li aktivistlerle aslında çok fazla mücadele deneyimimiz yok. Yani sadece Suriye'ye özgü bir şey değil bu. Türkiye aktivistler olarak genel olarak hani daha çok Suriyeler için mücadele ediyoruz. Onlarla birlikte mücadele deneyimimiz çok az. Ee, bizim bu kampanyada özellikle önem verdiğimiz şeylerden biri de Suriyeliler adına mücadele etmeyelim. Beraber mücadele edelim. Hani Suriyelileri sadece mağdurlar olarak görmeyelim. Bu insanlar daha önce kendi ülkelerinde yaşam mücadelesi veren, politik mücadele veren insanlardı. Evet. E, Bizimizden öğrenmeye ihtiyacımız var. Hani eşit haklar için mücadele ederken eşit bir zeminde ve yerelşi kurmadan mücadele etmek önemli. Hı hı. Bu kampanyanın sanırım en önemli noktalarından biri de bu. Evet. evet. Bugüne kadar kimlere ulaştık? Daha önce Suriyeliler kardeşimiz reylemlerinde ulaştığımız muhalif dostlarımız vardı. Yine onların desteğini alıyoruz. Ama bakalım Perşembe günü ne kadar kişiye ulaşabileceğiz? Bu biraz da o forumun başarısına bağlı. Evet, Perşembe günü Kadıköy'de bu forum. Kısaca onunla evet. ilgili teknik de, ayrıntıyı da alabilir miyim? Tam nerede? Ee, Kadıköy'de saat 19'da, Cafer Ağa'da, Oklok Cafe'de. Ee, Facebook'ta eventi de var. Durdu aracılığıyla, Durdu'nun gerek web sitesi sayfası, gerek de Facebook sayfası aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Evet bu Perşembe günü aktivistler forumu yapılacak. Hiyerarşisiz e, bir şekilde aslında e, mülteci sorununa yaklaşmak e, dedi Gorca evet. bizlere bizleri. Durden'in aktivistler forumunun e, çağrısını yaparken. Evet forumda e, zaten e, aslında Türkiye'de dair mülteci sorunu dendiğinde katman katman sorunlar bir yandan da gerçekten. Sıfırdan başlamanın da çok bir manası yok. Çünkü alanda çalışan pek çok, çok fazla, sayısı çok fazla olmasa da epey bir örgüt oldu. Evet. Halen faaliyette olanlar da var. Bunların bir platformda buluşmasına dair bir çağrı şayet yanlış anlamıyorsam. Dur dedim bu çağrısı. Evet, açıkçası biraz forumda çıkacak şeylere bağlı, öne çıkartılacak fikirleri ve oradaki sinerjiye bağlı. Evet, ırkçılığa ve müddetçiliğe Durden'in sosyal medya hesaplarından da tam adrese ulaşmak mümkün. Bir de yürüyüş olacak hafta sonu. Bu evet. yürüyüşün başlığı da şu anda Avrupa'da. Bizim en azından gözlerimizi umutla dolduran mülteciler. Hoş geldiniz. Refugees Welcome kampanyasının sloganını ödünç alan, onu önünde taşıyan bir yürüyüş olacak aynı şekilde. Peki bir forum olacağı haberi üzerine konuşuyoruz biz e, sizinle şu anda telefonda. E, belli ki zaten forumda az evvel de sizinle dediğiniz gibi e, ortak adımlar kararlaştırılıyor olacak ama Durden'in vizyonu hiyerarşisiz dendi. E, yine de bir altından e, altını tekrar çizmek önemli olacaktı diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani açıkçası senin de dediğin gibi e, şey, kampanyanın nasıl şekilleneceği, nasıl bir çerçeveye oturacağı e, katılacak e, aktivistlerin katkılarıyla belirlenecek. Ama bizim durum olarak belli bir vizyonumuz var. Beni yani bunu birkaç ayak üzerine oturtmak mümkün. Hı hı. E, yani en temel önceliklerimizden biri şu. Yani ne istiyoruz biz meselesi. E, bu bir şey yardım kampanyası çağrısı değil kesinlikle. Bunu yapan örgütler var. Çok değerli işler bunlar. Ama ben Durdenin önceliğinin bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir kampanyanın önceliğinin de bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Nedir önceliğimiz? Hı hı. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sığınmacılara e, mülteci saçı tanımayarak misafir diyor. Bu evet. çok önemli bir mevzu. Çünkü insanlara misafirsiniz demek aslında aynı hani sizin hiçbir hakkınız yoktur demek. Ve hani haklarınızın keyfi olarak alınıp verilebileceği bir gün... E, gerik gönderilebileceğiniz anlamına da geliyor. Hı hı. Ee, aslında Türkiye'de yürütülecek bir kampanyanın Avrupa'daki mevcut Welcome Refugees eylemlerinden farkı da burada ortaya çıkıyor. Hı. Avrupa söz konusu olduğunda mütecilerin temel sorunu hani sınırların kapalı olması. Hatta çoğu zaman sınırlara bile ulaşamadan Akdeniz sularında boğulmaları. Türkiye'de ise uzun bir dönem boyunca açık kapı politikası uygulandı. Ee, hani zaman zaman bu politikadan vazgeçildiği de oldu. Türkiye'deki sığınmacıların bence temel sorunu statü sorunu. Evet. Mültecilik statüsünün tanıması, sığınmacıların temel haklarının garanti altına alınmasının aslında ön koşulu. Dolayısıyla yani Türkiye'de yapılacak bir kampanya, mültecilik statüsünün garanti altına alınmasını talep ediyor olmalı. Dolayısıyla bizim de temel önceliğimiz bu olacak aslında. Ee, bir taraftan da hani ...şeyi de ortaya çıkartmak durumundayız. Bu misafir söyleminin arkasındaki iki yüzlü. Tabii. Bir taraftan bazı şeyleri de sorguluyor olmamız da gerekiyor. Hani savaş harcamalarına bütçe bulan devletin... ...sığınmacıların temel ihtiyaçları nasıl bütçe bulamadığı gibi mesela. Ya da işte kaçak saraylara bütçe bulan devlet... ...sığınmacılara neden bütçe bulamıyor? Ya da işte Suriye'deki radikal grupları destekleyerek... ...savaşı kışkırtan ve insani görüşleri büyüten devlet... Savaşın sorumlusu oldukları savaşın insani sonuçlarına yüz çevirmelerindeki utanmazlığı nasıl şey yapıyor? Yani bütün bunları ortaya koyuyor olmamız gerekiyor. Diğer taraftan bunun enternasyonemiz bir kampanyada olması gerekiyor. Mültecilerle dayanışan, mültecilerin hakları için sokağa çıkan, hükümetlerini, mültecileri sınırlarını açmaya zorlayan, evlerini açan, uluslararası ırkçılık karşılığı mülteci dostu hareketlerle de kucaklaşmak durumdayız. Çünkü e, mültecilik dramı küresel bir mesele. O insani sorunu yaratan içinde bulunduğumuz devletler sistemi, dünyanın büyük güçlerinin emperyal politikaları, savaş politikaları dolayısıyla küresel bir sorun olduğu için küresel bir mücadeleyi de zorunlu kılıyor. E, genel olarak bizim bu soruna bakış açımız böyle. Konca tamam. Ben bunu araya alacağım. Çok teşekkür ederim. Tamam. İyi ki uyardın. Hakikaten biz de bugün yayını askıya aldık vesaire derken ancak soruları yazabildim. Umarım bir sıkıntı olmadı. Şey yok, benim açımdan yok. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yardımcı olduğum için sen duydusun Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için kolay gelsin. Umarım daha fazlasını... Teşekkür ediyorum. Yaparız. Size de. görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.